Selamun Aleyküm. İsmail Ağa Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan İlmal programında tekrar birlikteyiz. Bugün inşallah Fatih Kalender hocamız sizlerin göndermiş olduğu soruların cevaplarını verecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Çok şükür Rabbimize. Allah razı olsun. Rabbim daha iyi günler cümlemize nasip etsin inşallah. Allah razı olsun. Hocam cemaatimizin nasipse 11 Mart'ta bir umresi olacak. İnşallah. Bu konuda tatlı bir telaş var zaten kardeşlerimizde. Bu konuda ne demek istersiniz? Tabii herkes vazifesini yapmalıdır ki özellikle içinde bulunmuş olduğumuz şu dönemde adeta ehli küfür tek bir vücut halinde İslam alemine, Müslümanlara, diğer bir ifadeyle de Müslümanların temsilcisi konumunda olan veya gözüken Türkiye üzerinde birçok oyunlar oynanmakta, birçok ucumlar yapılmakta. Askerimiz silahıyla vazife başında. Ki onların vazifesi odur. işte iş sektöründe bu manada elinden gelecek olan kimselerin maddi yardımda bulunması, bunlar da bu yönden hizmet etmelidir. Evet. Diğer taraftan da gerek ibadetleriyle, gerek haykırışı, duasıyla, yalvarmasıyla da bu alanda olan kişilerin de dua ile bu bu bağlamda destek olmalıdır. İnşallah bu ümrede buna vesile olur. İnşallah. Dualarımızın tek bir nokta için, tek bir işlem için, hakkın izhar için, ehl küfre karşı Müslümanların galip olabilmesi için, oyunların bozulması, ehl küfrün aleyhine dönmesi ve İslam birliğinin sağlanması noktasında Gerek ibadetlerimize, gerek dualarımıza kalbi birlikteliği sağlamaya vesile olmasına Rabbimden niyaz ederim inşallah. Allah razı olsun hocam. Zaten aziz vatanımızın muhafazası için duaya gidiyoruz slagonuyla yola i̇nşallah. çıkılıyor. Bu konuda umremize katılmak isteyen kardeşlerimiz de ismaila.org.tr adresinden inşallah bilgileri alabilirler. Katılmak isteyen kardeşlerimize duyuralım. Hocam yine bir hayli sorumuz var. Buyur. İlk soruyla başlıyoruz. Namazla alakalı bir soru. Sabah namazı gibi sessiz namazlarda kıraatı sesli yapmak, öğlen namazı gibi sessiz namazlarda kıraatı sessiz yapmak vacip olduğu ilmallelerde yazmaktadır. Buna göre bir sesli okunması gereken namazda sessiz okuduğumuzda sev secdesi yapmamız gerekmez mi? Kimse evde kılarken sesli okumamaktadır. Burada hepimiz genel bir yanlış mı yapmaktayız diyor izleyicimiz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah, ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Kardeşimiz e, hakikaten güzel bir konuya temas ediyor ve bu bağlamda e, yapılan bir yanlışlık var mı yok mu bu konuyu sorguluyor. Tabi bunun öncesinde birkaç mesele izah etmemiz gerekir. Öncelikle e, namazda bir farzın tehir edilmesi veya bir vacibin terk edilmesi veyahut da vacibin tehir edilmesi kasıtlı olursa böyle bir namazda sehül secdesi kurtarmaz. Terk edilen farz iadesi farzdır. Terk edilen vacipse iadesi vacip olacaktır. Evet. Ancak kasıtsız bir şekilde yanılgı neticesiyle farz tehir edilmişse terk değil. Terkin kurtarışı yoktur. Tehir edilmişse veya bir vacip terk edilmiş veya bir vacip tehir edilmişse ki İmam Merginane El Hidayi isimli eserinde bunların hepsini tek bir noktada toplamamız mümkündür diyor. Namazda bir vacibin terk edilmesi. Çünkü farzı yerinde yapmak vaciptir. Evet. Bir vacibi yerinde yapmak da vaciptir. Dolayısıyla vacibi teykhir etmek, farzı teykhir etmek, vacibi terk etmekte toplanmış olduğu için bir vacip yanılgı neticesiyle terk edilmişse böyle bir namazda sehü seycesi yapılmalıdır. Evet. E, yapılmaması mekruhtur. E, unutulması durumunda yani yapması gerektiği halde kişi unuttu da selam verip namazdan çıkmışsa da bu namaz sahittir. E, buna göre... Kıraatı sesli olan namazlarda, kıraatın sesli yapılması da vacip. Kıraatı sessiz olan namazlarda, öğle namazı gibi, ikindi namazı gibi, kıraatın sessiz yapılması da vaciptir. Ama bu bahsettiğimiz olay, cemaatle kılınan namaz ve imam hakkındadır. Hmm. Münferiden, yani tek başına bir kimse namaz kılıyor ise, Bu insan kıraatı sesli olan namazlarda, sabah namazı gibi, akşam namazı ve yassı namazı gibi namazlarda muhayyerdir, serbesttir. Dilerse kıraatını sesli yapar, dilerse sessiz yapar. Ee, muhayyer olması da şunu gösteriyor ki sessiz yapması vacibi terk etmesi olarak değerlendirilmez. Evet. Oysa imam ise bu kimse, yan arkasında bir cemaat varsa bu durumda sessiz yapması, sessiz yapması gerektiği halde aşikar bir şekilde kıraat etmesi gerektiği halde ay kıraatı sessiz bir şekilde yapacak olursa ki bunun da belli miktarı vardır. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimahumullah arasında görüş farklılığı, işte bir rüküm miktarı veyahut da kıraatın olabilecek bir miktar noktasında bu şekilde bir eylemde bulunursa bu insan sevişecisi yapması gerekir. İmam ise, münferit ise serbesttir, istediği gibi okuyabilir. Ama kıraatı sessiz olan namazlarda, öğle namazı gibi, ikindi namazı gibi namazlarda ise e, münferit de olsa kişi muhayyer değildir. İlla sessiz, sessiz kılmalıdır. Yapacak. Peki bununla beraber bu insan sesli kıraat edecek olsa durum ne olur? Deniyor ki mekruh olmakla beraber, çirkin bir iş, eylemde bulunmuş olmakla beraber sevil secdesi gerekmeyecektir. Evet. Dolayısıyla kıraatın sesli ve sessiz olma yöneliğindeki sevil secdesini gerekli kılan ibareleri hep biz imam hakkında anlamalıyız ve bunlar hep imamla irtibatlı olarak beyan edilmiştir. O yüzden münferit kılması durumunda e, sesli namazlarda kişi serbest, sessiz namazlarda ise sessiz yapması gerektiği halde sesli yapacak olursa da mekruh işlemekle beraber bu kimseye seviş seyircisi gerekmeyecektir. Kadınlar için de aynı mıdır hocam? Mesela yatsı namazını münferit kılıyor kadın. Şöyle söyleyeyim, e, kadınlarda böyle bir muhayyellik yoktur. Yani yaslı, akşam ve sabah namazları yani sessiz namazlarda kadınların sesli veya sessiz okuma diye bir muhayyerliliği yok. Her halükarda sessiz okumakla mükelleftir. Çünkü kadınlar hakkında cemaat zaten Hanefi mezhebine göre mekruhtur. Yani cemaat derken kadınlardan oluşan bir arası. cemaat. Yani evet. imamın da kadın olması durumunda. E, buna rağmen yapacak olursa günah işlemiş olmakla beraber yine sevilseniz gerekmeyecektir. Evet hocam. Toptancı bir kardeşimizin sorusu var hocam. Biz toptancıyız, firmalara toptan mal veriyoruz. Genel olarak firmaların patronları değil, çalışanları ve komisyoncuları bize, e, bizle muhatap oluyor. Başımıza şöyle bir olay geldi. Bu komisyonculardan biri daha önce olduğu gibi X firması için bizden mal istedi. Biz de malı fatura yapıp gönderdik. Sonradan firma sahibi bizi arayarak bu malın bedelini biz değil, Malı sizden talep eden komisyoncu ödeyeceğini, zira o komisyoncunun firmaya borcu olduğunu ve borcunu bu şekilde kapatacağını söyledi. Ancak o aracı kişi kayıp firmayı dolandırmış ama bize bir bilgi verilmemişti bu durumda. Biz gönderdiğimiz malın bedelini kimden talep etmeliyiz? Bu şahısa ulaşamıyoruz diyor hocam. Tabii burada önce meseleyi bir tasvir etmemiz gerekir. Ee, bir alıcı var, bir satıcı var, bir de alıcı ve satıcı arasında aracı kişi var. Evet Bu aracı kişi anlatımına baktığımız zaman alıcının vekili konumunda olan kimse veya komisyoncu diyor. Komisyoncu da bizatihi malı kendisi almıyor. Alıcıyla satıcıyı bir noktada topluyor, buluşturuyor ve alışveriş yapmalarını sağlıyor. Ve böylece kendisi aradan prim alıyor. Evet. Ee, Komisyoncu olması durumunda hüküm farklı olacaktır. Komisyoncu değil de vekili olması durumunda ise hüküm daha farklı bir şekilde değerlendirilecektir. Ee, Hanefi fıkında şöyle bir kuraldan bahsedilir. Akdin hukuku akide racidir. Ne demektir bu? Bu alışverişi kim yapıyorsa, bu alışverişte doğacak olan haklar, malın teslim edilmesi, paranın teslim alınması... Veyahut malın teslim alınması, malda çıkacak olan kusurdan dolayı doğacak olan hukuk vs. Bütün bu hakların müracaat edileceği yerler akdi yapan taraflardır. Evet. Akdi yapan taraflar ister asıl mal sahibi olan kişiler olsun veya mal sahibi olanların vekilleri olsun. Yani ben size geldim sizden cübbenizi almak istiyorum. Ama meğersem o cübbeyi bana bir başkası vekalet vermiş. Demiş ki benim namıma sana vekalet veriyorum. Sinan Hoca eğer satarsa cübbesini ondan satın al. Ben de geliyorum sizden o cübbeyi 10 liraya satar mısın? Siz de satarım diyorsunuz ve böylece bir alışveriş yapıyorsunuz. Siz muhatap olarak beni kabul ediyorsunuz ki hakikatte de muhatap benim. Ama oysa ben o cübbeyi kendime değil benim e, müvekkilime alıyorum. Evet. Bu durumda siz alacağınızı kimden talep edeceksiniz? Elbette Sizde. benden talep edeceksiniz. Çünkü o adamı tanımıyorsunuz. O adam sizin muhatabınız değildir. E, Mall ile alaka olan veya parayla alakalı olan diyaloglar tamamıyla bana racidir. Çünkü ben vekilim, e, akitte akidim, yani akti yapan bir tarafım ve sorumluluk da bana dönecektir. Burası böyle. Ancak burada e, şu şekilde bir açılıma da ihtiyaç vardır. Sizin diyelim ki üçüncü şahısla bir ticaretiniz var. Ancak üçüncü şahısla olan bu ticaretinizi benim üzerimden yapıyorsunuz. Yani ben bu üçüncü şahsın namına sizden mal alıyorum. Ama size gelsem desem ki bu malı bana satın desem siz bana bu malı satmazsınız. Evet O adamın vekili olduğum için veya o firmanın vekili olduğum için bu malı o firmaya satıyorsunuz ama benim sözümle satıyorsunuz. Evet. Bu durum biraz daha farklıdır. Ee, o böyle bir durumda ise evet ben yine vekilim. Ee, müvekkilimin vekiliyim ve müvekkilim namı sizden mal alıyorum ama sizin aranızda e, Cerani'den geçmişe dayalı olan bir hukuk sistemi var. Siz her daim alışverişinizi benim üzerinden yapıyorsunuz. O mal talep ettiği zaman direktmen sizi aramıyor, bana söylüyor ve ben size diyorum ki Sinan Hoca bize şu malları gönderin firmaya diyorum. Siz de buradan ne anlıyorsunuz? Firma sahibi benden bu malları talep etti ama benim aracılığımla. Evet. Aranızdaki diyalog böyle gitmiş veya da firma sahibi daha önceden demiştir ki size işte benim adım için Fatih benim vekilimdir, bizim alım müdürümüzdür. Veyahut da bu kişi bir kaç kişi adına değiş yapabilir. Bu bizim namımıza sizden iş istediği zaman gönderin faturasınızı bizim üzerimize kesin. Paranızı biz size vereceğiz. Bu bu durumda Böyle bir işlem devam ederken ben size yine dedim ki A firmasının şöyle şöyle mala ihtiyacı var. Mal talep ediyor dediniz. Siz de alışılageldiği üzere benim bu ifademi sorgulamadan gerçekten firmanın böyle bir talebi var mı, yok mu? Buna hiç bakmadan malı gönderdiniz. Evet. Ee, tabii geçmişe dayalı olan hukuk önemlidir. Eğer her alışverişinizde bu tarafa sorup da Onayladıktan sonra satış yapsaydınız burada da bunu yapmak zorundaydınız ama geçmişte böyle bir şey yok aranızdaki hukuk devam ediyor ben talep ettiğim zaman hiç sorgu suali olmadan direkt oraya gönderiyorsunuz ve onlar da size paranızı gönderiyor böyle bir aranızda hukuk varsa ve ben de böyle bir talepte bulundum bu durumda siz malı bana değil bu adama satmışsınızdır ve elbette alacağınızı benden değil bu adamdan bu firmadan alacaksınız. Ben vekil gibi gözüksem de aslında vekil değil bir elçiyim. Elçi gibisiniz. Yani bir resulüm. Ee, peki bu beni vekâletten azdetmiş. Beni görevimi benim elimden almış. Benim bir görevimi benim elimden alması şüphesiz sizin bilginize muhtaç değildir. Yani ben e, vekilime azdettim dediğimden sonra benim vekilim bu bilgiye sahip olsun yeterlidir. Diğer insanların bunu bilmesi şart değil. Ama bu sizinle olan eskiye dayalı olan bir Ee, gelişi gelen yani e, akışı gelen bir akit olduğundan dolayı bu bilgiyi size ulaştırmak zorundadır. Evet Yani ben filancı kişiye evet bizim adamımız idi ama bu saatten sonra bizim adamımız değildir. Siz yapacağı ticari eylemlerde biz hiçbir mesuliyet kabul etmiyoruz diye size bir bilgi vermesi zorundaydı. Evet. Böyle bir bilgi vermediği müddetçe o firma namına ben ne talep ediyorsam siz o firmadan alacaksınız Sorumludur. Ancak boyutunu değiştirse Yani normalde ticaretleri, ticaretleri işte 10 lira üzerinden devran ediyordu. 8 lira, 10 lira, 12 lira şeklinde gidiyordu da bir anda limit 100 lira oldu. Yani biraz daha gidişat değişti farklı bir şekilde bu şüpheyi uyandırdı. Bu durumda ya ben sorgulamayayım değil burada bu sefer bu taraf size diyebilir ki ya bizim alışverişimiz böyle değildi. Limit evet. arttı bunu sorgulamak zorundasın denilebilir Evet. bir karinedir tabii. Evet. Ama böyle bir şey değil. Normal muhtadı ben talep ettiysem meğersem ben o tarafı dolandırmışım veyahut da farklı aramızda bir hukuk olmuş. Sizden böyle bir malı talep ettiğim zaman ben kenara çekileceğim. Siz bu adamdan alacağınızı talep edeceksiniz. Ee, burada da anladığımız kadarıyla e, firmayla yani alıcı olan firmayla e, satıcıdan O temin eden kişi arasında bir anlaşmazlılık alacak verecek hukuku olmuş evet. ve bu da o borcunu mal oraya temin etmek suretiyle alacağını söylemiş buraya. Evet. Ama size böyle bilgi vermemiş yani bu malın ben alıyorum da oraya borcuma mukabil veriyorum dememiş deseydi belki de vermeyecektiniz. Evet. Direktmen firma talep ediyor gibi göstermiş ve siz de geçmişe dayalı olan hukuklu olmalı gönderdiniz. Bu takdirde bu firmanın ben seni tanımıyorum deme hakkı yoktur. Bunu size ödemek zorundadır. Bunu fıkıhta şöyle örneklendirebiliriz. E, kitabetle alakalı yani eski dönem itibariyle şu anda böyle bir şey yoktur da insanın köleleri vardır. Onlara ticarete izin vermiştir. E, eski dönemlerde buna mezun köle deniyor. E, ticarete izin vermesi demek tacirlere de şunu demesini gerektirir. Ben buna izin verdim, bunun yapacağı ticarette sorumluluğu kabul ediyorum evet. dedikten sonra tacirler o kişiyle ticaret yapar. Çünkü aksi takdirde bunun şahsi bir malı olamaz ki buna ticaret yapsınlar. Evet. Ha, böyle bir izin verdiysem bu izni iptal etmemiz durumunda da size bilgi vermek zorundayım. Bilgi vermemem durumunda yani siz beni ilgilendirmez, sorumlu değilim diyerek geri çekilme hakkına sahip olmayacağım. Burada da madem ki beni bu taraf görevlendirdi evet. ve alışverişi benim kanalımla yapıyor ve size bu ne isterse biz istiyoruz olarak kabul et dediyse o zaman ben bunu iptal gerek. ettim demekle iptal olmaz. Bu bilgiyi sizle paylaşmak zorundadır. Evet hocam. Hocam cuma saatiyle alakalı bir sorumuz var sırada. Cuma saatinde şirketi kapatıyoruz ancak banka hesaplarında bu saatte online olarak para transferleri olabiliyor. Bu caiz olur mu diyor hocam. Allahu Azimüşşan Kur'an-ı Kerim'de Cuma saatinde ezan okunduğunda namaza davet edildiğinde alışverişi bırakın buyuruyor Cuma suresinde. Ee, buradan yola çıkarak e, fukaha diyor ki Cuma saatinde alışveriş yapmak caiz değildir. Evet Ancak e, alışverişin bizatihi kendisi problem değil. Problem, Cuma'ya gitmekten alıkoyan herhangi bir eylem de olabilir. Tabi bu kimin için? Cuma üzerine farz olan kişi için. Dolayısıyla e, Cuma'ya gitmeye engel olan alışveriş nasıl ki caiz değilse, Cuma namazına gitmeye engel olan işte başka bir işlem yapmak, pikniğe gitmek, muhabbet etmek, sohbet etmek, Veya ne bileyim balık tutmak, dağa çıkmak, ormana gitmek, cuma farz olan kişiden bahsediyoruz. Evet. Bu gibi bir eylem yani cuma namazına gitmesi farzdır, gitmemesi haramdır. Gitmemesi bir eylemden kaynaklanmışsa o eylemde veliki aslı itibariyle mubah dayı olsa bu kişi için caiz değildir. Dolayısıyla burada mesele cuma, şey, alışveriş değil, cumaya gitmemedir. E, sualdeki ifadeye baktığımız zaman sanki şöyle bir anlam vardır. Cuma saatinde problem alışverişin kendisi. Oysa bir insan alışverişi yapıp ama cuma farzında yerine getirebilecek bir durumdaysa bu alışveriş men edilmemiştir. Hmm. E, ki bu adam zaten firmamızı kapatıyoruz diyor. Yani cuma saatinde alışveriş yapmıyoruz. Bu ne demektir? Cuma namazına gidiyoruz. Evet. Farzı yerine getiriyoruz. Evet. Ancak e, internet üzerinden yapılan alışverişler olsun... Veyahut da işte hesapların hareketlenmeleri olsun. Bu online olduğundan dolayı bunun belli saatleri yok. 7-24 belki devam edebiliyor. Bu gibi işlemlerden dolayı mesul oluyor muyuz? E, elbette mesul olmuyor. Çünkü burada asıl olan cuma farzına bir halel gelmesi. Oysa bu eylemlerin hiçbirinde cuma saatine bir halel gelmiyor. Evet. Yani ben cuma namazında mükellefim ve ben gidiyorum cuma namazımı kılıyorum ama sistem kendi içinde para transfer ediyor veya para gönderiyor, para alışverişi yapılıyor neyse. Tabii meşhur çerçevede bunları yapıyorsa bunda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Evet hocam. Bunu şunda da soruyorlar mesela bizim bir fabrikamız var diyorlar üretim yapıyor. Cuma saatinde üretimi durdurmak zorunda mıyız? Otomatiğe bağlanmış. Yani eğer otomatiğe bağlanmışsa veyahut da orada bulunan işçiler cuma ile mükellef olan işçiler değil ise evet. e, o üretimi durdurmanın bir mantığı yoktur. Niye durdurursun evet. Çünkü o saatte bir şeylerin çalışması haramdır denmez. Cuma farz olan kişilerin cumaya gitmemesi haramdır. Bunu evet. karıştırmamamız gerekir. Evet. Hocam necasetten taharetle alakalı bir soru var. Kedi ve köpek salyası temiz mi? Bu hayvanları severken salyaların elbiselerimize bulaşması namazlarımızı engel olur mu? Şüphesiz e, namazın bir takım şartları vardır. Namaza girmeden önce gerekli olan şartlar namazın içindeki şartlar. Şart ve rüküm diye ayırdığımız olan. Evet. E, bu şartlardan bir tanesi de necasetten tahareti. Yani hakiki pislikten temiz olmak. Bir insan namaz kılarken üzerinde namaza mani olacak miktarda bir necazet varsa bu insanın bu halde namaz kılması sahip değildir. Geçerli değildir. O namazı bir daha temiz halde iade etmesi gerekir. Bazı istisnai durumlar olabilir. Yani necaseti giderecek hiçbir şey yoksa yanında durum farklıdır. Şimdi kedi ve köpeğin salyasından bahsediliyor. Bu necis midir değil midir? Burada Hanefi mezhebinde şöyle bir kural vardır. E, ete verilecek olan hüküm salyaya verilir. Eti necis olan bir hayvanın salyası da necis, eti temiz olan bir hayvanın salyası da temizdir. Buna göre köpeği ele alacak olursak, Hanefi fıkhına göre köpeğin eti necistir. Evet. Dolayısıyla etten neşet eden salya da elbette necis olacaktır. O zaman o salyanın kişinin üzerine temas etmesi necisin üzerine temas etmesi olur ki belli bir miktarı aşar ise bu namaza mani olacaktır. Evet. Ee, köpek için hüküm bu. Kediye baktığımız zaman kurala ba kural yine kedinin salyasının necis olmasını gerektirir. Çünkü kedinin neti necistir. O etten neşet ol neşet eden salyada necis olması gerekirken bu noktada fukaha istihsanla hareket etmiş. E, kedi hakkında Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadis-i şerifi olması o temizdir, ev sakinlerindendir şeklinde ifadede bulunması onun salyasının necis olmamasına hüküm verilmiştir. Bu artığına da yansıyacaktır. E, mekruh ifadesi kullanılır, e, kaçınılması gerekir ama necis olarak değil. Sadece İmam-ı ile İmam-ı Kerhi, rahim Humullah arasında işte bu tahrimi midir, tenzihi midir şeklinde bir görüş ayrılığı var. Yani haramdan helale mi inmiştir yoksa helalden harama mı çıkmıştır? Ki biri tahrimi kerahati gerektirecek, biri de tenzihi kerahati gerektirecek. Böyle bir tartışma olmakla beraber necistir diyen yoktur. Evet Ancak bu ne olabilir? İhtiyaz sadedinde tabii ki bundan kaçınmamız elzemdir, güzeldir ama vücudumuzun herhangi bir yerine de temas etmiş olursa da böylece bir namaz kılmamız namazın sıhhatına mani olmayacaktır. Ama imkan nispetince eğer elimize vesairemize değmişse de en azından bu mekruhluktan kurtarma Kurtulmuş. adına orayı temizlememiz güzeldir. Ama köpek için aynı şeyi söylemeyeceğiz. Onun e, salyası kesin necistir. necistir. Kedi ile alakalı aslında biz daha detaylı konuşmalarımız olmuştu. Evet. E, kedinin artı, evde kedi beslemek, e, kedinin e, içmiş olduğu kapı kullanmak, Temas etmiş olduğu kabı kullanmak, e, oradaki e, konuşmalarımıza veyahut da ifadelerimize de müracaat edilerek bu konuda daha detaylı bilgi de edinmeleri mümkündür İnşallah. dinleyen kardeşlerimiz. Hocam, keraat vakitlerinde Kur'an okumakta mekruh mudur? Ee, Namaz gibi mi değerlendireceğiz? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, keraat vakitleri galiz ve hafif olmak suretiyle ikiye ayrılıyor. Evet. Galiz olanlar güneşin üç hareketi, doğumu, zirvede oluşu ve batışı. Ve bu zamanlarda namaz kılmanın mekru olması gerek farz olsun gerek nafil olsun namaz kılmak caiz değildir. Ee, sadece günün namazı yani ikindi namazında bu. Eğer kişi günün ikindi namazını eda etmemişse güneşin batma anı ki akşam kerahatı diyoruz, bu zamana kalmışsa yine o vakti kılmakla mükelleftir. Ama namazını o zamana bırakmasından dolayı da tahrime mekruh işlemiştir. Evet. Ama bu kerahat tamamıyla namazla alakalı bir kerahattir. Bunun haricindeki diğer ibadetlere yansıyan bir kerahat değildir. Dolayısıyla Kur'an okumanın mekruh olduğu bir vakit yoktur. Her vakit Kur'an okunabilir. Sadece şöyle söyleyebiliriz. Ee, bazı vakitlerde e, zikirle meşgul olmak daha faziletlidir. Daha iftar, evet. ee, o yüzden medreselerimizde işte Kur'an okuyacak talebeye Kur'an okuma, vakit kerat vaktidir şeklinde ifadede ki kullanılabiliyor hocalarımız tarafından. Evet. Bunu vaktin Kur'an okumaya bir mekruhiyet anlamı değil. Bu vakitte zikirle meşgul olmak daha güzel. Gerçek Kur'an okumak da bir zikirdir. Evet. Ama kişiye fayda vereceği İşte belli viritler vardır. E, güneşin doğum esnasında, güneşin batım esnasında evet. söylenecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Müşman mervi olsun. olan, rivayet olunan bazı zikirler vardır. Bunların söylenmesi daha faydalı olacağını bilen söylenmiştir. Yoksa herhangi bir karartla irtibatlandırılmak mümkün değildir. Evet hocam. Bir izleyicimizin şöyle bir sorusu soracağım. Hocam bu arada çok duyduğumuz bir şey var. Uçak ile kadının seferi mesafeye gitmesi caiz midir? Buna fetva veriyor musunuz? Bu aralarda çok duyuyoruz diyorlar. Seferilik konusu biraz tartışmalı konu. Tartışma ise şu, seferilik mesafesi ne kadardır? Ama seferilik eğer tahakkuk oluşmuş ise bir kadının seferi bir mesafeye gidemeyeceği tartışmalı bir mevzu değildir Hanefi fıkında. Bir kadın seferi olan bir mesafeye mahremsiz gidemez. Şu kadar var ki seferi mesafe ne kadardır? Bu noktada e, üç farklı görüş karşımıza gelmekte. Bir zahir rivayeden anlaşılan görüş, o da mutat bir seyir vasıtasının 3 günde kat edeceği mesafe. E, bu da her zamana göre değişebilir. Eskiden deve ve insan yürüyüşü yani kervan yürüyüşü ona göre 3 günde kat edilecek bir mesafeydi. Belki şu günümüzde. E, ulaşım vasıtalarından hangisi mutat ise e, normal ise yani ona göre 3 günlük e, bir mesafe ki mesafe bayağı uzayacaktır. Evet. Tabii bu karayolunda, hava yollarında e, normal bir uçak ki hava yollarındaki mesafe ona göre farklı olacaktır. Zahir rivayinden anlaşılan görüş, ikinci görüş ise İbn-i Humam Rahimullah'ın dillendirdiği bir görüş, kişinin kendisine göre üç günde gideceği mesafe. Hmm. Yani buna göre iki kişi düşünelim, aynı mesafeye gitti ama biri iki günde gitti, biri üç günde gitti. Üç günde giden seferidir, iki günde giden seferi değildir. Evet. Ee, üçüncü görüş ise, e, müteahhir kitaplarımızda yer verilmiş ve âme-i fukahanın tercih ettiği, yani fakirlerin genelinin tercih ettiği, son dönem alimlerinden olan merhum Ömer Resulü Efendi de Bu görüşle hareket etmenin bir takım kargaşaların önüne geçmesini etken olduğunu ifade etti. Fersaha, mesafeye yani miktara itibar etmek ki bu da 90 kilometrelik bir mesafe. Evet. Bu kadarlık bir mesafe ister çok hızlı bir seyir vasıtasıyla gidilsin, ister yavaş bir seyir vasıtasıyla gidilsin. Hiç önemi yoktur. Bu kadar bir mesafe seferi olarak kabul edilmiştir. Ve günümüzde fetva bu yönde. Gerçi Ger İslam aleminin de genel olarak fetva bu şekilde verildiğinden dolayı e bu durumda uçak olması, otobüs olması, araba olmasının önemi yoktur. 90 kilometrelik bir mesafeyi bir bayan mahremsiz gitmesi caiz değildir o yüzden son günlerde işte ifadesini kullanıyor uçakla gidebilir gidemez tartışması biraz önce bahsettiğimiz seferi mesafenin miktarını tespitine yönelik tartışmadan kaynaklanıyor. Evet. Biz İsmaila e Fetva Kurulu olarak daha önceden de yaptığımız toplantılar ve şu anda da aynı görüşün devam etmesi ki hocalarımızın da bu noktadaki ifadeleri bu kitaplarımızda da müteahhir E, kitaplarda da bu görüş e, tercih edilmiş. E, mutlak manada fersaha itibar edilmesi yani mesafe kilometre bazında değerlendirilmesi. Bunun hangi araçla, hangi vasıtalıyla olursa olsun nasıl kat edilmesi hiç önemli değildir. Hatta İbn-i abid bir ifade var. E, bir insan Allah dostu olması durumunda tay mekan yapsa yani bir anda çok uzak mesafelere gidecek olsa bile Mevla Teala Hazretleri'nin ona bir ikramı, bir keramet olarak bunu yapacak olsa bile yine evet. seferlik hükmü te terettüp edecektir. yani Niye? Çünkü mesafedir madem ki burada asıl olan o mesafe bir şekilde kat edilmiştir. Evet hocam. O yüzden uçakla dahi gitse bayanların seferi olan bir mesafeye gitmesine biz fetva vermemekteyiz. Mahremsiz olarak tabii ki. Evet Hocam, hocam namaz vakti içinde üzerinde bir dirhem miktarından fazla necazet olan kişi... Temizlemese de mümkün değilse e, namazını tehir mi eder yoksa o halde kılmalı mıdır? Aslında herhalde ilk sorularda buna biraz, biraz temas, temas etmiş, etmiş idik. Hangi soru olduğunu tam hatırlamıyorum. Ee, bir insanın üzerinde necaset varsa o necasette namaza mani olacak miktarsa bunun giderilmeden namaz kılması sahip değildir. Ama bir şekilde bunu giderme imkanı yok. Bu bazen şöyle olabiliyor, kişi hastadır, affedersiniz, bezleniyordur, necaset vardır ve onu temizleyecek, onu çıkartacak bir yardımcısı da yanında bulunmamakta ve namazı kılmaktadır konumundadır. Böyle olabilir. Veyahut da dağda, bağda, bahçede üzerinde elbisesi var ama necaset bulaşmış, onu yıkayacak bir su yok orada, izale edecek bir şeye sahiptir. Ee, bu durumda deniyor ki eğer elbisesinin, tabi elbise derken setir avret yapabilecek bir miktar. Evet Yani e, cübben necis oldu ama gömleğim var. Çıkartır cübbesini gömleğine namazını kılır. Evet. Yani namazın sahi olabileceği miktarda avret mahallini örtecekteki olan necasetten bahsediyoruz. Veya vücudunda olduğunu düşünebiliriz. Bunu izah edemiyorsa, elbise olarak baktığımız zaman elbisenin dörtte biri temizse... En azı bu kimse kesin olarak o elbiseyle namaz kılmakla mükelleftir. Dörtte biri. Dörtte biri. Eğer dörtte birinden daha azı temizse veya tamamı pislenmişse bu durumda İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah ile İmam-ı Ebu Yusuf veya Allahu u Alem yanlış olabilirim. İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah ile i̇mam Muhammed Rahimullah arasında görüş farklılığı var. Ee, tercih edilen görüş e, i̇mam Muhammed olsa gerek Rahimullah belki hata etmiş olabilirim nakillerde ama fetva olarak söyleyeyim bu kimse çıplak kılmak ile o necis olan elbiseyle kılma arasında muhayir olduğu görüş bir görüş bunun zıttı olan tercih edilen görüş ise hayır o necis olan elbiseyle namazını kılacaktır. Ve biz de de burada fetva olarak dediğimiz necasetli olan bir elbise var ve onu da temizleme imkanı yoksa kişi namazını o şekilde kılacak. Ee, ve daha sonradan onu temizledikten sonra da namazını iade etme zorunluluğunda da değildir. Bunu Kuduri kitabının metnini daha okuyacak olsak, metninde de bu ifadelere yer verilmiştir. Ee, orada bunu bulmak mümkündür. Yani hiçbir şekilde namazın teykhidine... Şüphesiz namaz hiçbir zaman teykhid edilecek, düşecek bir durum yok. Ancak şöyle bir durum söz konusu olabilir. Ee, mesela vakit içinde namazı kılmamız durumunda özürlü namaz kılacağız. Abdest noktasında problem veya imayla kılacağız. Ama vakitten sonra normal sağlıklı bir durumda namazı kılma imkanımız var. Ee, diyaliz hastalarında olduğu gibi. Yani diyaliz esnasında <gülüyor> vücuttan kan çıkıyor, kan giriyor, abdest kullanıyor sıkıntılı. Rükü ve secde yapamayacak, imayla kılacak namazın erkanlığında sıkıntı var. Ama vakit çıktıktan sonra, yani daha doğrusu diyalizden çıktıktan sonra sağlam bir abdest olarak rükü ve seyrede kılabilir. Bu insan vakit içinde özürlü namazı mı kılsın? Vakit çıktıktan sonra sağlam bir namaz mı kılsın? İbn-i Abidin Rahimullah diyor ki hayır bu insan beklesin. Vakit çıktıktan sonra, yani o özür hali kendinden çıktıktan sonra sağlam rükûsuyla, secdesiyle, abdesiyle namazını kılmalıdır. Çünkü arizi bir durumdur diyor. Evet hocam. <gülüyor> diğer bir sorumuz, bizim buralarda cenaze sahibi, cenazeye gelenlere pide gibi şeyler ikram ediyor. Bunlardan yemek caiz olur mu diyor hocam. bayağı yaygınlaşmaya başladı hocam. Evet, bu Anadolu'da daha sıklıkta gördüğümüz bir olay. Evet. Ee, aslında e, cenaze sahibine yani cenaze evine külfet vermek caiz değildir Evet bundan dolayı kitaplarımızda der ki cenaze evinde yemek yenmez aslında cenaze evinde yemek pişmez komşular bunlara yemek getirmeli nerede kaldı ki bunlar misafirleri ağırlayacak veya misafir demeyelim cenazeye gelenleri ağırlayacak bu doğru bir şey değildir Evet ama bunu şöyle görebiliyoruz bazı yerlerde bu e, Belediyeler, ilçe belediyeleri bir evde bir hanede cenaze olduğu zaman belediye kendi bütçesinden oraya yiyecek gönderiyor. Cenazeye gelen, uzaktan gelenler yesin diye. Böyle bir durumda ev halkına bir külfet yok. Evet Bu olabilir. Yani yenilmesi hasebiyle. Veyahut da dernekler vardır. Köyün dernekleri, caminin dernekleri bir cenaze olduğu zaman cenaze sahibine yine yük olmamakla beraber o dernekler kendi bünyesinde orada yemek ikramı yapabiliyorlar cenazeye katılanlardan bu da olabilir ee, ama eğer cenaze sahibi bizzatti kendi cebinden bunu karşılayacak olursa bu kesinlikle caizil orada yenmez Hatta geçenlerde e, İsmailnın imamı Salih hocamız da bu konuyu konuşurken dedi ki bu e, Bazen şöyle duyabiliyoruz işte bizim burada bir cenaze olduğu zaman cenazeye evine maliyeti işte 50 bin liralara kadar bulabiliyor. Ee, ve bunu yapmaması mümkündür. İlla yapmak zorundadır. Yani bir algı oluşmuştur. Yani bu gibi durumlarda ise kesinlikle orada yemek caiz olmayacak O yüzden bunu belki genelleştirmek lazım. Yani topluma mal etmek adına belki belediye karşıladı, belki dernek karşıladı ama bazı yerlerde de dernek karşılayamayabiliyor. Artık guleber bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Yani cenaze bir İstanbul'da olur i̇şte veya Anadolu'nun bir hücra köşesinde olabilir aynı akrabada. Ama Anadolu'daki o yerde belediye bunu karşılamıştır ama İstanbul'dakinde belediye bunu karşılamayacaktır. Ama insanların bir beklentisi vardır. Bu sıkıntıyı bertaraf edebilme adına bunu yökün kaldırmak lazım. Yani set denli zeria, Bazı şeyler belki e, iptidada haramdır demesek de ileriye yönelik harama sebebiyet vereceği için, günaha sebebiyet vereceği için şimdiden önünü kesme adına caiz değildir ifadesini kullanmak. O yüzden bu konuda belki e, toplumda bir bilincin hakim olabilmesi için her bir birey olarak Ki, toplumu oluşturan bireylerdir. Her bir birey olarak bu konuda titiz davranmak. Yani yemeyeceğiz. Yani yenmediği zaman da ev sahibinin böyle bir ikram etme zorunluluğu olmayacak. Bu öyle boyutlara gelmiştir ki İmam-ı Rabbani Kudüs'e Surruhu'nun e, birinci mektubunda var. E, faizle alakalı bir mektubu var. E, Takrib olarak iki sayfalık bir mektup. E, orada faizin caiz olmadığını vurguluyor. Velev ki bu farklı nedenlerle olsa bile Ama mektubun içeriğine baktığınız zaman orada şöyle bir e, olgunun varlılığını müşahede ediyoruz o bölgede. Bir insanın cenazesi olduğu zaman yemek yedirmek zorunluluğu vardır. Ama maddi imkanı da buna müsait değilse faizli para alıyor tefecilerden. Allah. Oraya kadar gitmiş ve faizli para alıyor. Fukaha tartışmış o dönemde. İşte cenaze sahibi için bu bir mecburiyettir. Yemek yedirmek zorunluluğu vardır. O zaman burada faizli para alıyor ama faiz veriyor. Ana para haramdır, vereceği haramdır. Ee, dolayısıyla ana para helal olduğu için bu öyle yerden yemek yemek helal midir, değil midir? Şeklinde bir tartışmak ki İmam-ı Rabbani Kudüs'e surruhu ver yansın yapıyor. Bu evet. nasıl bir anlayış, nasıl bir algı? Yani bunun bir kere o evin yemek yapması doğru değil. Evet Hadi bunu açtık, yemek yapmaya bir ihtiyaç göreceksin. Gelecekleri yedirmeyi bir ihtiyaç göreceksin. Ve Allah'ın kati haram kılmış olduğu bir şeyi bu ihtiyaçtan dolayı mübahale çevireceksin. Bakın iş nerelere doğru gidiyor. Evet Hani işte biz mecbur bırakmadığınız diyoruz ama bir mahalle baskısı var. Evet. Yani o yaptı bu yapmazsa olmaz. Bu bir sıkıntıdır, bir külfettir. Bunun önünü açma yani bunu bertaraf edebilme her bir bireyin bu noktada e, hassas olmalı. Cenazede biz yemek yemiyoruz. Kendi imkanlarımızla dışarıda yeriz. Veyahut da cenaze sahibi değil de komşular yedirir ama cenaze evinde değil. Dışarıda onlar yedirir. O şekilde bir şey olur. Ama cenaze evinde yenmiyor. Bu 1, 2, 3, 4, 10, 100 binlere yayıldığı zaman artık bu problemde ortadan bir şekilde toplum olarak kalkmış olacaktır. Rabbim inşallah muvaffak eder. Amin hocam. Hocam son olarak bir sorumuz var. E, köyde yaşa, yaşayan bir yakınımız var. Kendisinin kredi kartı ve interneti yok. Benden bir yere gitmek için bazen bilet almamı istiyor ve Ben de ona kredi kartıyla alıyorum. Bilet 67 lira tuttuğu halde o bana 70 lira veriyor. Üzerini istemiyor. Bu caiz olur mu diyor. Bu tamamıyla bir hibe kabilindendir. Yani siz benden bir ürün almamı talep ediyorsunuz. Tabii burada kredi kartı kullanmak caizdir değildir konularına girmiyorum. Onunla evet. alakalı zaten uzunca birçok konuşmalarımız var şartlarına dair. Ama bunu şu şekilde daha masum bir hale getirelim. Siz benden bir ürün talep ediyorsunuz e, satın al diye. E, ben de gidiyorum o ürünü 10 liraya alıyorum veya 12 liraya alıyorum. 2 sıratı var. Siz bana kendi gönlünüzden 15 lira veriyorsunuz, 20 lira veriyorsunuz. E, benim böyle bir beklentim yok. Sizin tamamıyla bir hibenizdir. Bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani parayı parayla değiştiriyor şeklinde bir fazlalık var. Bu fazlalık faizdir anlamını taşımamız mümkün değildir. E, bu bir hediyedir, hibedir. Bir mani bir durum hiç söz konusu değildir. Allah razı olsun hocam. Rabbim Çok cümlemizden razı ediyoruz. olsun inşallah. Bir programımızın daha sonuna geldik. Sizler de sorularınızı ilmaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun inşallah.